We dance, we dance, we dance, we dance, Modern Sabahlar... Radyo hepinize bir kez daha günaydın sevgili sanatseverler. Modern Sabahlar devam ediyor. Band yayınımızda bir Interstellar projesiyle daha karşınızdayız. Fahir Bey, Oktay Bey stüdyomuzdalar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Bugün Hoş bulduk. Interstellar yayını diyoruz ama günü özel bazı şeylerden de bahsetmek lazım. Bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Yapa! Tüm tiyatroların, tiyatrocuların ve tiyatro severlerin bu güzel gününü kutluyoruz ve... Daha çok tiyatro oturuyoruz. 48 ülkede aynı gün yani bugün kutlanıyor. Sayanlısın Oktay bu 48 ülke. Sayamam. 1961 yılından beri kutlanıyormuş Fahir onu söylesem Siz yeter 1961 mi? 1961 yani. Hmm, Uluslararası Tiyatro Birliği'nin e, koordinasyonunda toplanıyor. Ne olacak bugün acaba? Hmm. Oluyordu tiyatrolar daha mü mücretsiz oluyor. Öyle mi oluyor? oluyor. Ee, yani, yani, tiyatrocular da o zaman para almıyorlar. Öyle bir şey mi oluyor? E canım, bugün de bizden. Hep sizden olacak diye bir kaydı yok. Bugün de bizden. Allah'tan dünya restorancılar günü falan gibi bir şeyler Bak, yok. Hakikaten evet. ha. Var, var, ya, var, var ya yani. Şu anda vallahi şey açtın ha. Kapıyı yani. açtın şu anda bir çıkıp şey yapabilir. Bugünü ilan ediyor olabilir. Neden yok diyen bir adamı şu anda uyandırmış olabilirsin. Tamam abi. Or. Yatın o zaman sevgili dinleyiciler. Daha saat erken. Saat mı? <gülüyor> saat erken. Erken erken. Saat sabahın kaçı? Dünya restoranlar gününü falan hiç düşünmeyin. Modern Sabahlar devam ediyor. Modern Sabahlar... Modern sabahlar. modern sabahlar. Radyo Tesisiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Band yayınının cilvelerinden bahsediyoruz size her hafta. Bu band yayınını yaparken illa kafamızda bu var çünkü e, ne tip gelişmeler oldu Salı Salı Öğle vakitlerinden şu ana kadar hiçbir fikrimiz yok. Daha doğrusu fikrimiz var ama okullarda konuşma. Ee, şansım çözdüm. Daha doğrusu yok. bunu dinleyen Ege'nin fikri var ama bu konuda konuşan Ege'nin herhangi bir fikri yok. Doğru. Çok güzel anlattım. Kim kime ne laf soktu? Ne noktaya gelindi? Efendim tatlıya mı bağlandı? Daha da mı harlandı? Siyasi gündem ve başka şeyler bunlar konusunda hiçbir ya Geçen hafta yok. Ris, e, riske girdik. E, hatta Batiz Riggs sorusunun cevabı. 3-1 dedik. Skoru bildik. Gerçi 4-1 diyen de oldu. E, Beşiktaş maçı için konuşuyorum. Biz umutla konuştuk buradan Veşiktaşı... Evet yani burada biz umut taciriyiz aslında. Bir anlamda öyle hakikaten Beşiktaş'ı erkenden tebrik etmiş olduk. İstediğimiz istediğimiz gibi olmadı ama kötü bir niyetimiz olmadığını herkes de biliyordur herhalde. Hı. Bu Hı. hafta bu hafta o kadar net bir şey yok. Bir e, değil mi perşembe akşamı bir Nasıl net bir şey yok. Maç mı diyorsun? Maç gibi yok bir Hayır yok yok. Sporsal değil artık ama yani gündemsel bir sürü, gündemsel sürü konu var. Gündemsel var. bir sürü konu var doğru da. E, yani o skor verecek kadar önümüzde net bir şey yok ama tek galiba şeyimiz hava durumu. Havanın güzel olacağına inanıyoruz. Yani hava bugün güzel olacak. Yağış olmayacak. 18, 18 19 derece. Evet. derece Kırlır, cıvıl cıvıl, şurup gibi, fişek gibi, bomba gibi güzel bir havayla karşı karşıyasınız. Salı gününden baktığımız zaman Cuma'daki cuma günü e, yaşayacağımız havanın güzel olacağını görüyoruz, düşünüyoruz ama herhalde değişebilir. Karar sizin diyoruz. Bu Modern ya. sabahlara devam ediyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Today modern sabahlar devam ediyor Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyoruz Cuma sabahından sevgili dinleyiciler Şu interstellar yayınında Gün geçmiyor ki garip bir durum ortaya çıkmasın ee, Biz bu günü Bu programı Dinlediğiniz programı salı günü kaydettik Dinleyeceğiniz bölümlerini şu an dinlediğiniz bölümden önce kaydettik bir taraftan da. Evet. evet. Yani biz, yani ne konuştuğumuzu biliyoruz hepimiz. Evet ne konuşacağımızı değil. Ama dikkat diyoruz. Ne konuştuğumuzu biliyoruz ve tatlı sürprizler var bugünkü programımızda. Vallahi Çok korkuyorum ya. Yani ya, tatlı sürprizle de değil pardon özür dilerim. yani tatlı edeme. sürpriz falan diyorsunuz da programın bir özelleştirisini yapacak boyuttayız şu anda. Programın bütününü bir özelleştirme olarak almak istemiyorum. Onu. Vallahi ister al ister alma ama ben orada e, yapmış olduğun ilerleyen e, saatlerde özellikle 9'dan sonraki saat dilimine aman dikkatliyoruz dinleyicilerimiz için. Ben yapmış da demeyelim zincirlerini kırdığım bir şey. Evet zincirleme reaksiyon Ege Kayaca'nın persona ya da persona veya personal. <gülüyor> veya kısaca biz ona PT diyelim bitsin gitsin. Ben yardımcı olamıyorum neyi aradığını bilmediğim için Fahir tam olarak. Ya PT, PT, de... PT. PT dedin personal trainer. <gülüyor> <Gülüyor> Oo, bizim hayatımızda sadece PC var kusura bakma Optay <Gülüyor> ne var? Sen de de Ama <gülüyor> ben gözüm, gözümü kapatıyorum şu anda. Olaylardan kaçabileceğime inanıyorum. Gözümü kapatalım. <gülüyor> efendim e, önümüze bakalım ya diyorum. Ya bu adam bir dakika konuyu saptırmayın. Saptırmayalım adam, evet. Ilerleyen, yani konuşmasını değiştirdi mi? Değiştirdi. değiştirdi. İlerken saatlerde. Değiştirdi demiyorum. Değiştirdi diyorum. Sevgili dinleyicilerimiz de buna şahit, şahit olacak. Duyacaklar. Ve çok hoşlanacaklar bence. Bir ara konuşmasını değiştirdi. Neymiş efendim? Ben 40 yaşına geliyorum. Hala aynı personamla yayın yapıyorum. Ben bir değiştirmek istiyorum. Al değiş. Çok bu imkanı bana sunduğunuz ve sunacağınız için çok teşekkür ederim. O çok ben. iyi değerlendiremediğine inanıyorum ben. Takdir tüm kamuoyunum. Bir şey soracağım Fahir bu PT'ye, PT mi diyorsun sen? Yani ismiyle mi hitap ediyorsun? Kendisi benim pidim olur mu diyorsun? Kendisi benim mesela bacanağına nasıl? Bu benim bacanağım olur diyorsun. Ya da enişten enişte diyorsun. Ben bacanağım olur diyen kadın duymadım. Bacanağı olan kadın, bacağı olan kadın var, bacanağı olan kadın yok. Eltim <gülüyor> olur. Ya tamam. Bu benim eltim olur diyorsun. Senin de mesela enişte. Niye canım bacanağın olamaz mı sen? Benim bacanağım olabilir de. Evet. Evet. Aramızda senin tek o sesini çıkardığın kadının bacanağı olamaz. Yok canım sen personelik bacanağı... Ege bir hatırlatma yapayım. yapayım. E, konu bacanak değil, piti. <gülüyor> <gülüyor> seni, seni ayrı bir yere çekmeye çalışıyor Fahir. Bu da benim piti olur? Aranızda bacanak sahibi olma ihtimali olan bir tek ben miyim? Yok be, ben de. Nasıl benim de var o şansım. Aa senin de Aa, var abi, doğru. De var. var tabii. tek benim yokmuş ya. İşte ezikliğin daniskası. Bacanaklığın ne olduğunu bilmeden hayatını geçiriyorsun. Neyse. Ben hay bacanaklının ne olduğunu biliyorum ama yaşayamıyorsun. Yaşayamıyorum, uygulayamıyorum yapamıyorum. Ama senin de piti'n var. Benim de piti'n var. Senin piti dediğin baş... adam yarı, yarı sporcu adam değil mi ya? Zoruna gitmesin 1.98. Piti piti diye mi çağırıyorsun? Piti piti piti piti, piti. Öyle piti der misin ya? Ne diyorsun işte PT. Ya askerde mesela body, body sistemi var ya askere evet. gidenler bilir gitmeyenler de bunu bir kez daha şey yapsınlar. Body sistemi ve dalışta da aynı şekilde body sistemi vardır. Tamam. Ne dersin? Ne haber body? İyidir body. Senden ne haber body? Nereye gidek Kantine gidek mi body? Diye konuşmalıyım. Ha, askerliğimi de böyle geçirmedim. Ne, devrem body? birkaç kişiye devrem ha, demiş oluyor Devrem. Ha devrem de olabilir ama body daha böyle kişisel. Ama sen yüzüne PT demiyorsun değil mi? İsmiyle hitap ediyorsun canım. Arkasından Yiyorsa PT ben. diyorum. Arkasından PT diyorum. Önünden... Aman hocam, aman hocam falan. Hocam diyor. mı diyorsun? Hocam diyorum tabii. Senden küçük değil mi o adam? Ya, yani Hocalık küçü küçüklükle büyüklükle olsun, alakası olan şey olarak mi? benden son derece iri olduğu için kendisine hocam demeyi uygun görüyorum. Kabul buyurunuz efendim diyorum. Siz işte. o hocalı, papağanlı fıkrayı biliyor musunuz? Oktay o fıkrayı da anlat da tam olsun. Hayır bilmiyorum. Yayın o zaman 35 binlik, ya, 35 bin yıllık yayınımızda bir fıkra daha herhalde. Yok ben tane fıkra falan... yayında anlatmak istemiyorum bunu ama. Nasıl ya? Yani iki Anladım, papağan varmış. Artık o, çıktı. Zaten konuyu kusur, girdim girdim ama. Okyay. Hayır çıktı evet. <gülüyor> hemen yani fıkra anlatmaya teşneymişim gibi hemen girdim yani de iki papağan varmış bir tane. Şeyde papağan satıcısı. Adamın biri gelmiş işte hangi papağanı alayım? Hangi aynı özellikle aynı türde, aynı büyüklükte. Ondan sonra işte bir tanesinde bir fiyat söylemiş, diğerine biraz daha yüksek fiyat söylemiş. Allah Allah bunların özellikleri aynı. Ne oluyor? Nedir? Ya. Nasıl o elini vursana ya? Bunların bu, bunların Allah yaşları Allah. aynı, boyutları aynı, söylediği şeyler hayır. aynı. Allah Allah. Kelimeleri aynı, Allah bilmem Allah. ne. Allah. Efendim demiş bu, bu ucuz olan diğerine "Hocam" diyor demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne olduğunu bilmiyoruz demiş sebebi hayır, demiş. Hayır. Ee, bir dakika fıkramız bitmedi. <gülüyor> ee, peki demiş niye? <gülüyor> Yani hep beraber güldük, eğlendik ama fıkramız bitmedi. Fıkramız. Ondan sonra e, ne niye hocam diyor peki demiş. Ala demiş. Hocam dediğine göre demiş. vardır bir bildiği herhalde demiş. <gülüyor> Dur bir dakika. Bitmedi daha. Ondan sonra o zaman demiş ben bu ucuz olanı alayım demiş. Ondan sonra o niye, demiş, o, niye demiş bana o zaman uzun uzun anlattırın demiş. Adam durur mu? Yapayım Adam durur mu? Yapıştırmış cevabı. O zaman hocam siz daha iyi bilirsiniz demiş. <gülüyor> Papağına diyor bunu. Papağına diyor. Yani seninki de o hesap. Benimki de o, o hesap. <gülüyor> Benimki hangi hesap Oktay? Seninki de işte hocam dediğin hesap. Değişik Sen ona hocam edin. derken mantıklı bir ee, şey soruyorsun. Çeşit çeşit insan var, değişik değişik hesaplar var. Modern Sabahlar Modern Sabahlar sabah yüz3oto bir radyo tülesiniz modern sabahlarda yeni bir saatin başından hepinize bir kez daha günaydın diyoruz 27 Mart 2015 Cuma sabahında Interstellar bank yayınımızdan sesleniyoruz sizlere ikinci saatimizin başında tekrar hatırlatalım bugün e, ortamımızı değiştirdik Gagamanjero'un bahçesinden sesleniyoruz size tatlı bir serinlik var ama cuma günü mesela bu saatlerde otursak Şahane olacak Evet, 19 derecelik bir hava sıcaklığı bekleniyor. Eğer hava durumu bizi mahcup etmezse. Mahcup olacağımız daha çok fazla şey var biliyorsunuz. E, Türkiye'de tatlı olaylar, tatlı gerilimler yaşanmaya başlandı. İşte bakalım acaba çarşamba ne olacak, bu akşam ne olacak, perşembe ne olacak onları hiç bilmeden. Her Aman. şey süt liman, milk port diyerek e, biz... Yayınımıza başladık. Gündem utandırmasın. Aman dikkat diyoruz. Modern sabahlar büyüsünü kaybetmesin diyoruz. Ve <gülüyor> buradan... Ama e, ne yaptın? Parsel parsel parsel şey haberlere şey başlayalım isterseniz. Hadi bakalım dosyalarımızı açalım. Buyurun efendim. Ne efendim, oldu ne bileyim? Dosyamızla mi? başlayalım arzu ederseniz. El sizi Asya'nın gözüyle ülkesi Hindistan'a götürmek istiyorum. Hint kültürü. Evet. Hare Krishna değil mi? Başka neler var Hint kültürü deyince aklımıza gelen? Ava Ramu, Raşkapor, Köri. Köri sayılır mı? Köri değil mi? Başka? Kına. Ganj, Ganj. E, şey var. Biz geçenlerde ne? yine bir Hint haberi verirken yine böyle bir şeyler mi yapmıştık? Yok Japon haberi verirken galiba yine dört tane bildiğimizi saymıştık gibi geliyor bana ama. Tamam hiç önemli değil. Gayet Dünya güzel. hakkında her yer hakkında dört bilgimiz var. Yani. İnsan. İnsan diyebilir miyiz Hindistan deyince? İnsan değil He He Bayağı insan. Hep şimdi deniyor da bizde bir ufak Çin kendi çapımızda diyordur büyük ihtimalle. Diyorlardır tabii. Müsaade ederseniz ben habere başlayabilir miyim eğer Hindistan konusunda Bildik gibi... mi Fahir? Yani Hindistan ipuçlarından yakalayabildik mi? Hepiciğini bildiniz. Senin dosyanın? Hepiciğini bildiniz. Ee, geçtiğimiz günlerde bu bir interstellar yayın olduğu için takipçisi olacağımız söz verdiğimiz bir haberi Kısmet hatta şöyle de diyelim nasip bugüneymiş nasip bugüneymiş ve bugün de bu hint haberini vermekten gurur duyuyor. Evet şimdi ne olduğunu hatırlatalım dinlemeyen dinleyicilerimiz olabilir. Salı günü program biterken demiştik ki şu hint haberini verseydik vaktimiz kalmadı dedik sonra öğleden sonra bant yayınımızda konuyu işleri dedik. Ve Buna itiraz edecek olan varsa da kayıtları dinleyebilir. Dinleyebilir. Sonu her, şey her şey kayıtlı. Sonunda. her şey kayıtlı. Bizde kayıtsız, evraksız hiçbir şey bulmanız mümkün değil. Bu arada sokak yoğunlaşmaya başladı. Dinleyicilerimiz de fark ediyorlardır. Canlı yayın değil, trafik bu kadar akışkan olmayabilir. Sizin dinlediğiniz yerde orada vızır vızır geçiyor arabalar diye düşünmeyiniz. Lütfen artık herkesi ben biraz... Evet şey, Hindistan'a odaklanalım. Hindistan'a odaklanmaya davet ediyorum. Bravo Fahir. Welcome to the India... Mesela Hindistan odaklanması bir yani, yani. cümlesindir bu. Yani. Ben yere odak sorunu yaşıyorum. Buyurun. Hindistan'a hoş geldiniz. Hindistan'da geçtiğimiz günlerde YGS'si, yani Hindistan YGS'si dediğimiz e, bir sınavları var onların. Rush Kapor dediğimiz. Rush Kapoor sınavı. <gülüyor> e, milyonlarca öğrencinin girdiği 10. sınıf bitirme sınavında Bihar Eyaleti'nde neler yaşandı, neler biti. O zaman YGS olmuyor ki Fahir. Daha birinci dakikadan haberine itiraz etmek gibi olmasın ama. 10. sınıf dediğin ne Oktay? 5 sene o, zaman seno, 3 sene te o. TEOK ya da TOEK. İkisinden biri galiba Teok. O isimleri sınava girenler de bilmediğinden genel toplu sınav diyelim Hindistan'da zaten evet. biliyorsunuz. Trenede öyle biliyorlar kalabalık, yani kalabalık kalabalıklar, toplu toplu sınavlara giriyorlar, oradan çıkıyorlar, toplu toplu trenlere biniyorlar. Kafelere toplu, gidiyorlar. Kafelere gidiyorlar, toplu toplu arkadaşlar bir araya geliyorlar, sinemaya gidiyorlar. Program yazıyorlar falan bunlar insan diyecek bize gelenler. Evet. E, bir arayaletinde yaşanan e, kopya ve başka bir deyimle kopya çekme iddiasıyla yaklaşık 300 kişi tutuklandı. 300 kişi. Gözaltına alındı. Çok özür dilerim ama yani bir milyara yakınlık. Da... 800 milyon. Hindistan'ın nüfusu mu? Aha. Aşağı yukarı vardır o kadar evet. Benim Bence göre vardır yani. 300 kişi çok az. Senin gönlünü ferah tutacak neydi rakam? Yani Hindistan'da Sen Hindistan'da rakam söyle bir el sıkışalım. Milyon, Kaçı Milyonlu olması lazım ya. Ya yani Türkiye'de bile 300 kişiyi neredeyse aldılar bu şeyde. KPSS'de falan öyle rakam 100 150 gibi rakamlar telaffuz ediliyordu. Hindistan'da yani 1 milyar, milyar 195 olsun. milyonmuş Hindistan nüfusu. Kesinlikle 2 3 milyon olması lazım. Mı? Temiz, temiz. En az bin öğrenci okulda nasıldı? Şimdi olay ne? Olay şu. Kimsenin ruhu okullarda... duymaz ya Hindistan'da. Kimsenin ruhu duymaz. Bin öğrenci rakam değil Hindistan için. Fasa fisa. Hatta onların çekirdek fıstık parası. Belki için, bir sınıftır bin öğrenci. Bazı okullarda veliler ve öğrenciler okul duvarlarına tırmanmak suretiyle sınavdaki yakınlarına kopya vermiş olayın birlikte çekilmiş fotoğrafları da sosyal medyaya yansımıştı. Hem bu şey... Öyle sistemli soru çalma falan Yok, filan. Tren muamelesi yapın. Aynen öyle zaten e, fotoğrafları hatırlayanlar hatırlayacaktır. Hatırlamayanlar da hatırlayanlardan fotoğrafları rica edebilirler. Ne kadar güzel bağladın Fahir. 5-6 katlı, evet, katlı bir okul ve her penceresinde bir takım adamlar. Birli, ikili, üçlü, kadınla erkekle. E, içeriye doğru... E, İnsan kulesi edin. mi yoksa tırmanma mı? Yok tırmanma. Camın önünde sanki şey gibi içeri girmişler de sonra... Dur hoca geliyor deyince pencerenin dışına çıkmışlar ve oradaki ilk işte hani bir çıkmalar olur ya hafif ufaktan. Tamam. Ayak koyabilecekleri bir yer kadar bir yer var. Oradan içerideki yakınlarına yardımcı olmak istiyorlar onların geleceği adına. Ama Hindistan'ı da bir arada tutan şey bu yardımlaşma kültürü değil mi? Tabii. Bir taraftan. Çok güzel söylediniz ilk başta. Raşkapor dediğimiz şey zaten budur. Budur yani. Ve de e, yani avara mı gibi düşünüyoruz biz şu anda bu insanları ama Cık, Bollywood çok büyük. Bollywood çok büyük sadece yani. Evet fire Yeni kelime sende. <gülüyor> evet. rakam to the Bollywood. Ee, şimdi olay aslında... Bollywood çok büyük. Bollywood'un zamanında çok büyük olacağını kim söyledi? Mahat. Rajkapor. Mahat. Mahatma Gandhi. <gülüyor> Mahatma Gandhi de söyledi değil mi fire Ne güzel bağlı. Ee, zaten onlar kaç kardeşler? Mahatma Gandhi. Ee, şey neydi? Rajiv Gandhi diye esim geliyor. Var mıdır Rajiv Gandhi? Vardır muhakkak. Kalabalık Rajiv bir Gandhi aile mı? olduğunu biliyoruz. Gandhi ben bir tek Türk Gandhi. Gandhi, Türk Gandhi biliyorum. Ha, yani Gandhi. Bir de Indira Gandhi vardı. <gülüyor> yani <gülüyor> valla duysalar hakikaten bizi fıstak havluğunda dövseler yeridir. Şimdi olay şöyle yaşandı. Aslında... Ee, bu bahsettiğimiz eyalet Bihar eyaletinde diyorlar ki çok kalabalık bir eyalet diyorlar, e, değil mi Fairo? E, çok cimcivli böyle cıvıl cıvıl akşam saatlerinde insanlar subahlar, müzikler dağlar, yapıyor müzikler disco değişiyorlar tamam buraya kadar her şey yolunda ememenler diyor ki lan zaten lanlı lununu konuşuyorlar Hindistan'da ben zaten biraz ona bozuluyorum kardeşim diyorlar Bunlar her sene zaten standart aktiviteler bizim için yaptığımız bir şey. Ne oldu da bu sene oldu yani? Sosyal mi? Abartıyorsunuz olayı adeta körüklüyorsunuz. Bu normal. Bizim geleneksel bir aktivitemiz diyorlar. Tamam. Bununla ilgili zaten birkaç basın mensubunu da e, tartaklamak suretiyle şiddetle uyardılar. Allah Allah. Demek ki zaten gözetmen olayda... kafa görmüyor mu pencerede? Valla yani içeriye odaklanıyor. C, C şıkı. Raş Kapor, Raş Kapor diye ben. Sonuç soru mesela... ...Hint sinemasının önemli oyuncularından biri. Kim olabilir? A, B, C'de Raşkapor. Ama bildiğim kadarıyla Hindistan'da 10. sınıflarda yapılan sınavlar klasik oluyor. Yani şey sınavları... Klasik sınav. E, klasik sınav. Seçmeli değil, o kötü. zaman C demiyor, tamamen Raşkapor diyor. Şimdi ben isterseniz hemen velileri uzatalım. Yaptığımız röportajlar var Bihar Eyaleti'nde. İsterseniz veliler neler söylüyorlar. Peki veliler oluyor. ne diyor Fahir? Çok güzel bir konuya değindin Hemen bununla ilgili Bantımızı hazır mı bakıyorum Hazır ee... Hintçe kelimeler enter Hintçe kelimeler enter diye şey yap Ben Türkçe'ye çevireyim olur mu tamam. Hintçe kelimeler buldun mu Arıyorum şimdi Hintçe kelimeler çünkü biraz sohbetimiz devam edecek gibi yeni kelimeler başkaporla yürümaz yani. Tırmananlardan yani. bir kısmı düşmek suretiyle yaralandı, bir kısmı olayın kız meselesi olduğunu söylüyorlar. O kız meselesi hadisesine hiç girmek istemiyorum. Olaylar olaylar diyorsun yani. Ya iki tane Hint kelimesi söyleyeceksin bana ya. Yani bu e, yaralananlara acaba dava verildi mi ilaç? Ee, çok teşekkür ediyorum sen alttan hinçe şey yap, ben yap. Şampuanı bir bakar mısın Ege madem girdin çünkü bildiğim kadarıyla şampuan Hindistan'dan çıkan bir şey Şimdi onun onu, hinçesi ee, şamp falan filan gibi bir şey olabilir şappi diyemiyorum valla öyle şey alfabetik olmadığında nokta istersen e, arkadaş anlamında dosti diyebilirim sana tamam dosti ne kullanalım, kullanalım. okey dosti buyurun ee, teşekkür ediyorum gerçekten çok yardımcı oluyorsunuz programa e, hemen isterseniz e, Velileri Veli'ye uzattık mı? Bunun sebebi aslında okullarımızda Öğretmen bulunmaması Diyor e, bir başka Veli ise e, Senşiv Kumarsin de Neden o zaman ki öğrenciler suçlanıyor Okullar düzgün öğretim yapıyorlar e, Mı mı? okullarda düzgün öğretmen Yok e, diyor Vay Sen bu dosya için çok mu hazırlandın Yani baya bir Hiçbir şeyini kaçırmadan aktarmak istiyorsun bayağı. E, Sonuçta ortada bu klasör için bir emek var. O emeği yansıtmak istiyorsun anlıyorum ama. Yani şimdi olay ne benim kafam karıştı. Aslında, bir dedin aşk macerası dedin. Bir kopya dedin. Hatta bir ara kopya dedin. Bunlar iddialar. <gülüyor> yani... Bunlar iddialar. Aslında olayın gerçeği ortaya çıkıyor. O da şu. Ee, Sorular mı çalınmış? alt sınıflardaki öğrencilerin bu sınavda soruların yarısını yanıtlaması halinde 10 bin rupi. Komisyon mu alıyor? Yok. Ha, öğrenciler o, mi para evet, alıyor? Para alıyorlar. 222 dolar. İyi para. Alıyorlar? Öğrenciler alıyor. Öğrencilere. Allah bereket versin. Bir de yarısı. Güzel sistemmiş. Tam yaparsan 500 dolara kadar çıkma şansın var. Ki bu biliyorsun piramit sistemi. Hindistan'da da uygulanan İnsan piramitini yapan şaşar. insanlar bunlar. Aynen öyle. Sonuçta her şey kuşi olacak. Yani, yani mutlu. Mutlu. Evet. Kuşi kuşi dedik. Ee, Bihar Eyaleti Eğitim Bakanı Kumar Bey ise şöyle diyor Ortalama 4-5 kişi bir öğrencinin Kopya çekmesine yardım ediyor Kopya çekilmesini engellemek Ebeveynler çocukların konuda da desteklediği sürece Mümkün değildir Ebeveynler sizlere söyleyin, sesleniyoruz Siz Analar babalar sizde nasıl yürek var Çocuğunuz kopya çekmesin para çekenleri, çekenleri şiddetle uyarı Başarının sonunda para vermek ne demek ya O da bir garip bir şey ya Çok yarısı, güzel motivasyon yarısı. ya motivasyon bak, Üniversite sınavında eğer bize para ya. veriyor olsalardı Vallahi temiz para ben sana söyleyeyim. Ben her sene girerim. Allah bereket versin. O zaman ee, şöyle diyelim isterseniz. eğitim Eğitime yaklaşımlar. Bu olay benim resmen dilime vurdu. Yani dil, hince, kalp demekmiş. E, sizi dilden selamlıyorum sevgili dinleyiciler. Ben en dilden hislerimle selamlıyorum. Peki şey sorayım size. Sor. Kafi ne demekmiş? Kafi Yani yeterli. Doğru, Kâfi. bravo. Peki gene soruyorum. Dungeon mı? Dançın bir zindanda mahkumun, eee, dungeon seslerini çıkarması. Zindan mı? Bana yoga'yı sor mesela. Yoga ne demek? Yoga bildiğimiz yoga. Yoga bildiğimiz yoga sevgili. Bildim mi? Oktay namaz ediyorum ve müzikle devam ediyorum o sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 103.1 Radyo türdesiniz Modern Sabahlar intersidalar yayını devam ediyor Cuma sabahında haberlere bakıyoruz sizin için eski bizim için yepyeni dinleyenler için yes yeni buyurun çok teşekkür ederim Hindistan haberinden sonra o zaman e, Hindistan'da çünkü Faiz senin dosyan eğitimdi evet eğitim dosyası. Ee, bakıyorum e eğitim doğru müsaade ederseniz yine eğitim dosyasından devam edelim ama bu sefer e, yolculuğumuz nereye Yolculuğumuz yine... Amerika kıtası, Amerika Güney, Amerika kıtası. Amerika desem, Güney Amerika desem... Amerika Brezilya'ya gidiyoruz sevgili dinleyiciler... Tango desem... Tango Peru. ve Kanto'nun memleketine gidiyoruz... Yani salsa Sur, civarı... Içeceğim, içeceğim. İpucu vereyim mi daha yoksa bulma şansı... Tango'nun memleketi dedin Oktay... Tango dedim, Ç diyebilirim... Belki biraz Maradona evet. diyebiliriz... Şelaleler diyebiliriz... Şelalelerimiz... Mesi mi... A yani Messi'ye gidemeyeceğimize göre nereye gidiyoruz Gideyim. ülke olarak? Ülke olarak ülke olarak Güney Amerika'ya gidiyoruz. Güney Amerika'ya gidiyoruz ülke olarak. Ege evet. Arjantin'e gidiyoruz. Arjantin deyince akla gelenler. Bir. Messi. Bir. Tango, tango. Hayır sen de. Bachata. Hayır <gülüyor> karıştırıyorum o <onu> çünkü. <gülüyor> o kadar yayınımızda giriyor. Bak dans bilgisi veriyorlar. Evet, şey ya, yapıyorlar. Evet, Bachata değil mi? Evet, işte? Bachata doğru, doğru. Tamam. Zumba. Zumba dediği. Evet. Salsa Ve cha. -cha. Çıkın Danstan çıkın biraz Danstan çıkalım dansdan mı Danstan çıkalım Argentin Arjantin Değilce, Falkland Akla. adası mı Falkland Falkland doğru, doğru. Arjantin Bardak İyice başka ne ee, Onun bir pide salonu Pele vardı. Pele Arjantin pide salonu mu Ceza yokuşu alacaksın. var yokuşu. Ceza alacaksın. Niye olduğunu bilmiyorum ama ne şekilde olacak bilmiyorum ama pide salon dediğin için. Ama doğru bir cevap. Değiştiriyorum. Kabul Arjantin ediyoruz. Caddesi. Evet. Arjantin, Arjantin yani. Caddesi. Arjantin Caddesi. Doğru. Yaptığımız yayın 100 metre 200 metre ötesi. İsterseniz yani e, 10 dakikamızı alır. Şu yayını oraya taşıyalım. İki tane prize bakar. Vallahi öyle yani Arjantin. Eğer peki haberi peki. mesela Arjantin haberi Arjantin Caddesi. Arjantin haberi nerede verebiliriz? Nerede verebiliriz? Mahatma Gandhi Caddesi. Ahasana Mahatma İşte Pakistan haberi Cinnah yokuşunda Allah. inerken. Vallahi Biraz bilga. zahmetli olur. Gitmeli gelmeli bir yayın olur ama güzel olur. Ama yerinde yapmış oluruz. <gülüyor> yerinde yerinde yapmış oluruz. Doğru. Arjantin bardağı diye bir şey var mıydı? Var. var. İri. Genişçe bar i̇ri, i̇ri, şey geniş bardağı. İri iri genişçe bardağı. Şey bardağı mı bardaklar. Alkol bardağı mıydı? Alkol bardağı. Alkol kullanılır. Alkol yazılan... kötü bir şeydir. Altını çizerek ve kalın harflerle yazıyoruz. Lütfen. Arjantin'in başkenti Buenos, Buenos Aires'te son 4 yılda e, pek çok eğitimle ilgili e, grev oldu. Mesela son yılda, bir yılda toplam 14 öğretmen grevi olmuş. E, ve bununla mücadele edememe noktasına gelince, Grevle eğitim mücadele, bakanı, mücadele ne demek ya? Grevle mücadele dediği... Hay, talepleri karşılayamıyorlar sözleri. falan filan işte. Bir şey var benim öğrendiğim vatandaşlık bilgisi dersinden. Lockout diye bir şey var. Ve grev kırıcılar. Bunları biliyorum ben. Yani grevde en doğal hakkı değil mi? Arjantin'in öğretmenlerinin. Tabii ki çok doğal haktır. Grev e, çalışanların fakat, hakkıdır mı diyorsunuz? Ve fakat 2010'da göreve gelen... Senlikalaşmak mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Yani bir yandan da işte talepleri karşılanmıyor öğretmenlerin. Sadece öğretmenlerin değil. Ne talep yani? de, velilerin de. Herkes ayakta Arjantin'de. Altılı Arjantin bardak ister. Ondan sonra tango makantoma karışma der. E başka Gümüş. ne olacak yani? Bir tango var diyor adam zaten. Gümüşü de meşhur muydu Arjantin'in? Arjantin... Alman gümüşündür o teşekkürler. E, 2010 yılında göreve gelen Esteban Bullrich Milli Eğitim bak, Bakanı. Çok güzel. Zamanda çizgi filmi vardı Esteban Güneşin Oğlu Esteban. Eğitim Bakanı e, şöyle bir çözüm bulmuş. Cep telefonum budur. Her türlü sıkıntı için beni arayabilirsiniz demiş. Zamanda bizde de yaptılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mıydı? Neydi? Tam ismini hatırlamıyorum. Bir bakanımız vermişti bir numara şey yapmıştı. Telefonunu hatırlıyorum Sufa. 0532 eee Gerisini vermeyeyim ben hatırlıyorum yani. Net Keşke şekilde. başını da hiç vermeseydin. 12 gün içinde bu göreve gelen 3. bakanmış. 12 gün içinde mi? Evet yani göreve geldiği zaman öyle bir karmaşa içerisinde gelir gelmez de telefonunu vermiş. Kime vermiş ki? ama? Yayından mı vermiş? Herkese vermiş. Gazete ilanları, öğretmenler... öğrencisi, öğretmeni, herkese bütün velisi. Öğretmeni... Herkesin ilk 10 numarasını hani kısa yollarda kayıtlı mıymış? Büyük ihtimalle kayıtlıdır çünkü o kadar çok aranmış ki 17 ayrı öğretmen sendikasıyla tek tek... Gece, gündüz, sabah, akşam, öğlen, öğlen ikindi, Her dakika aranmış. Yani şimdi e, özür dilerim ama öğretmen sendikasıyla konuşuyorsa, sendika dedim, e, sendikalarla konuşuyorsa zaten kurumlarla konuşuyor demek ki. Benim aklıma hocam bizim yarınki sınavı iptal edebilir miyiz acaba Sayın Bakan'ım diye arayan adam varsa. Va mı öyle. Onlar da mı var? Tabii tabii onlar da var. Herhangi bir sorununuz, yapacağınız bir yorum veya şikayet varsa beni arayın diyerek Telefon numarasını vermiş. Evde hepsini çözüyorum tıkır tıkır. Sınavda kafam duruyor. Al. Ara bakanım. Milli Eğitim bakanım bunu da çözmesi lazım. Ücret politikaları, okul binalarındaki sorunlar, ödenekler. Efendim çalışamadık sınavları erken bitirmek için. Okula aile birlikleri. Oktay, okul, aile birlikleri hiç o konuya gelmedin. Okul aile birlikleri. Okula aile birlikleri başta olmak üzere. Kim yıkıyor bu hafta? Çünkü zannediyorlar agenti Perdeler de. var. Mesela. Masa örtüleri var. Sınıf annesi kim olacak? Sizin sınıfta masa örtüsü var mıydı? Hmm. Vardı tabi. Olmaz no, mı? mı? Bizde de vardı. Bizde de Çok saçma vardı. değil mi yani masa örtüsü? Nasıl masa örtüsü? Masa örtüsü saçma değil de yani masa örtüsünü o sıraya tutturan şey var ya ataç. O, o şey, mandalut. De. Plastik bir şey vardı böyle. Yo bizde o yoktu o... bizde lastik. Nasıl lastik? Büyük. Yani bir lastik. Lastikli masa örtüsü mü? Büyük lastik böyle üstünden geçiriyorsun. Masanın? Diye kalıyor boğazından geçiriyorsun masa. Masanın çevresine. Ya, masanın çevresine çöpe 2 metre don lastiğine bakar. ...özür dilerim yani yayında da don Lasti lafını ettirdiniz bana da... ...o Benim zaman don Lasti olarak satılıyordu. İlkokulda tek bir sınıf canlanıyor ya. O sınıfta da yoktu gibi geliyor bana. Ya da... ...zihinde kazınmış görüntü şey mi? Sen hiç eve götürmedin mi masa örtülerini yıkamak için? Sırayla değil miydi? Senin annen hiç sınıf annesi olmadı mı? Sınıf bizim annesi değil, sınıf sıraylaydı bizim vardı. okulda. Valla ben galiba ondan hep yırttım. Hadi ya. yırtmayacaksın, hmm. annen yırtmış. Ben çalışkan çocuktum da o yüzden öğretmenin gözüne girmek için... ...ekstra bir şey yapmama gerek yoktu galiba. Hı. Sembeller biraz o işleri yapıyoruz. Vallahi bizim okulda öyle işlemiyordu o sistem. Bizim okulda e, sıraylaydı. E, yani herkes alıyordu. Ben hatırlıyorum yani eve götürdüğümü hatırlıyorum. Küçücük çocuk çantalı. Başkalarınınkini de yıkıyordum. Oradan para kazanıyordum. Çamaşır işine öyle girdim. Senin esnaflığın o zamanlardan geldi. Siz iri miydiniz? Yok. İlkokulda? Yok. Ufaktın, e, biliyoruz onu. Ufak tefekti. Ben hep en arkada otururdum. Ben Yani iri iri bir adam. İri uzun boylu evet. Oradan ama masa örgütlüğünden yıkmamı Ama böyle dipçik gibiydim, böyle fişek gibi, cıva damlası Perde taktığımı da hiç hatırlamıyorum. Perdeyi de Nereye? Şey? Galiba ilkokul anım yok. Nereye perde taktığını? E o perdeler yıkanıyorsa birinin takması lazım. Onu, o, okullarda ne perdesi ya? Onu hizmetli şey yapardı ya Yasin amca vardı bizde. Örtü yapardı. olduğuna inanıyorsun da perde olduğuna mı inanmıyorsun? Valla bizim örtü yapacak kadar kumaşımız vardı tabii ki bunlar hep 12 Eylül öncesi dönemlerden bahsediyoruz. Sen peki 19 Mayıs gösterisine katıldın mı içeğe? Ben hepsine katıldım. Ben, ben yani o şanslı sınıftaydım. Bir ay boyunca mesela hiç okula gitmedim. Hiç. Köfte ekmekle evden çıkıyordum. Elim cebimde dönüyordum. Sen fayıl katıldın mı? Katıldım tabii canım. Beni hiç seçmediler 19 Mayıs vallahi gösterisine. Vallahi ben işte o karton dönderenlerden Kartonda da yaptım karton. Karton tabii. en güzel ya. En güzeli vallahi. Ama Otur torto şey diye gibi. bir taraftan şey yap. Şimdi Beni... salıyoruz. Beni hiç seçmediler 19 Mayıs gösterilerine. Evet yani nokta ben anlamıyorum o kadar irisin şeysin cıba damlasın Evet irisin. uzun boyluları falan seçiyorlardı. Ben de uzun boyluyum diye böyle şey yapıyordum hiç. Seçim. 23 Nisan 19 Mayıs. 19 Mayıs'ta iki defa 23 Nisan'da bir defa. İkisi sahnede bir tanesi şey. Kartonculuk. Sen ne yapmaya yani çalışıyorsun bizim ezmeye çalışıyorsun Aa yani. doğru sahne görevi de bak ayrıdır. Tabii. Karton kaldırma dışında i̇şte sahne görevi var ya. Doğru doğru şimdi onu Karton kaldırmak en önemlidir. Orada bağırır hoca. E-223! E-223! Dalgalı. Şak şak şak şak şak Dalgalı şak Dalgalı dedi. Çünkü Samsun'a çıkışta sen mavi kaldırıyorsan denizi yapacaksın. Denizi yapacaksın. Yok biz hep üst tarafta kaldığımız için hep bizim gökyüzü güneş falan. Güneş ışıklarını yapıyor olabiliriz. Dalgalı bir şeyler yaptım anı. Ben o zaman yok. arayacağım Esteban Dulrihi. Madem cep telefonunu vermiş. Benim, böyle, ver bir bir şu su, benim böyle böyle bir şeyim var. Ne diye kaydeteceksin Esteban'ı? Ee, Sayın Bakan diye kaydedeceğim. Telefonda da. Hayır, yani şimdi <gülüyor> en baş... Sırf şey eğitimle olacak. ilgili konularda arayacaksınız falan diye düzeltme yapmış. Çünkü yani bakanı devreye sokmak başka iş için yani yani de... mı ya? Ne diyorsun? Sırf eğitim tabii canım. Bana ne borcunuz devreye? var diye arıyormuş mesela öğretmenin biri. Param yatmadı diye gece ikiyi çeyrek gece aramış. Kaç para diye... Onu. Sabah 8.30'dan sonra yapacak mı? Çünkü EFT'yi yaptık. Biraz saat 5.30'dan sonra yaptığımız için henüz hesabınıza geçmemiştir. Sabah saat 8.30-9 gibi geçer. Peki. Şu anda 80-100 arama varmış ortalama günlük. Açanın bakan olduğundan nasıl emin oluyorsunuz? Olamazsın. Sorarsın. Güven Aslında olsun. çok akıllıca bir şey yani. Eğitim bakanıyla mı görüşüyoruz? Mesela Sayın Bülent ile mi Hı -hı. O sırada bir ara açabiliyorsa demek ki başkasını koydu oraya telefonu açıyor diye. Ama 24 saat açma garantisi veriyor. Yani Hocam, ben çıkmasam bile benim danışmanım işte artık özel kalem sistemim var. Bu adamın var. Arjantin da var bilmiyorum yani. da. E, lavaboya gidecek, duş alacak. Şu an canım ya. Yani. Başbakanla beraberiz. Ve güvensizlik kültürü tamamen ortadan kalktı demiş ve şu anda grevler e, sıfır, noktasına, sıfır indi. noktasına indi. Sorunlar sıfır çözüldü. Sıfır soru politikası diyor yani. Ve e, bu bakanın söylediği şey şu. Eğer insanlar size ulaşabilirse eee her türlü dert çözülür eğer siz de çözmeye niyetliyseniz. Ulaşamadığın böyle, böyle bir tane çünkü değil mi? Evet yani bu, o e, sokağa düşmesinin işte grev yapmasının altında yatan şey bu ve kaç sene içinde e, yaklaşık 4,5 5 sene içinde bu olayları çözmüş Arjantin Eline koluna sağlık Esteban Bey'in. E, o ellerden öperim ben. O zaman Ama yine de, de 80-100 telefon, telefon biraz fazla değil mi? Yine 80, günlük 80-100 telefon. Hayır şu an bugün 80, 100 telefon günde ilişkilerimin %75 telefonla <gülüyor> Yirmi yüz neydi? Yüz yüze. Yüz yüze. es sıkışmaktan ellerim nasır oldu demiş. Bu arada <gülüyor> <gülüyor> müzikle devam edeceğiz. O sırada hepimiz telefonlarımızı verelim. Hadi Sıkıntı bakalım. Sıkıntı çıkaracak Her herkes. Biz de verelim hakikaten dinleyicilerimiz de istedikleri zaman arasınlar. Bazısı işte dinleyebilen oluyor, dinleyemeyen oluyor. Yayında sorun oluyor, şundan bahsetmesin. E, ne Zeyn diyecek? Şey Sana ne konuştunuz bu sabah? Ben dinleyemedim diyecek. Biz onu beş gece unutuyoruz ne konuştuğumuzu Fahir. Hatırlayacaksın. Unutmayacaksın işte. Hatırlayacaksın Not alacağız abi. o zaman. Modern Sabahlar Modern sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radyo Tülesi'niz. Modern Sabahlar devam ediyor. Cuma sabahından bir kez daha günaydın diyoruz. Radyolarını yeni açanlara. Buyursunlar efendim. Neler oluyor neler bitiyor dünyamızda oktay. Pardon bize, şimdi dilim sürçtü ya. Bant kayıt diye misiniz ben bu kaydı baştan alsam? Alalım. Yani sonuçta elimde Nerede bir... Nerede sürçtü ben hiç fark etmedim. Gülerliyim diyeyim. Radyoyu, Radyolar, radyoyu, radyoyu mu şey, bir şey dedi. Baştan mı alsak? İstersen şöyle yapalım. Şu anda baştan al. Öteki de kalsın çünkü bir anısı var, bir yaşanmışlığı var. E i̇şte onu paylaşma, benim özelim olsun istiyordum onu. Ya herkes hata yapar ya. Sen, Senin hatalarını da seviyor herkes. Ama işte band yayınının en güzel tarafı şey değil mi? Hatasız olmasın. Evet, ortadan kaldırma şansı. Bence orada biraz interstellar yayınında pozitif tarafını kullanabiliriz. Yani e, sanki canlımışçasına ve yani blok halde tek çekim diyorum doğru söylüyorsun yani interstelların, interstelların, interstelların bir anlamı da nedir sen sonuçta Anadolu sesinde anlatmışlardır bunu nedir? interstellar Doğal, hata, doğal görünümlü hatalı doğal görünümlü. doğal olması lazım inter doğrusu. hata e, steller doğal doğal demek ama yani o zaman şunu baştan söyleyeyim <gülüyor> utanç içinde ben sohbete devam edeceğim siz rahat rahat esprilerinizi yaparken benim kafamda hep acaba bana gülüyorlar mı? sana gülüyorlar. Tabii ki şüphesiz ki sana gülüyorlar ama zevkten gülüyorlar Ege. Yani şöyle insan. düşün zaten insanlar e, keyif ötesi ne geçsin diye biz bu programı yapmıyor muyuz abi? Doğru. E ee? Doğru evet buyurun o zaman Dağıtladın mı geçti mi endişat Yani biraz daha keşke başka türlü keyifere bir ama Tabii. Kendime güldürerek veriyorum Başka türlü de ki... Ay benim de dilim sürçtü evet. faiz Buyurun devam edelim Yok bir şey söyleyeceğim ya benim içime şimdi bir kurt düştü Yemin ediyorum içime bir kurt düştü Çünkü dili suçmayan bir tek sen kaldın falan. Yani, yani çünkü üstümde çok büyük bir sorumluluk Çok büyük bir ağırlık var Dilini Umarım. mi sürçtürsen acaba bu konumu kapansın diye Dilimi... Çünkü bu adam rahatlayamayacak Dilimiz suçtür... ay Hay. Dilimi o zaman devam edebiliriz. Ya. Devam edebiliriz. Baştan almamıza gerek yok. İnsan en büyük merakı. Acaba ne kadar yaşayacağım? Ha, o olayca. Ya? Ee, ne bileyim meraklarından biri herhalde. Kaç gerek olmuşsundur? Ne kadar yaşayacağım? Ben dedim 96. Sen dedin. Sen ne dedin Ege? Benim 60. Oğlum hiçbir şey kalmıyor. 60 dedin. Bize yani kusura bakma ben de kimseye hava atmayacağım olmayan umurumda. Durumun ya ]um belli. Yani durumun belli de yani bize de iş çıkarma yani durduk yere. Çocuklar ben bugün cuma. Lütfen yani şey yapmayın. saate şey gelir. İtersi talar yayın olsa da eşref saate gelir aman diyoruz gidiyoruz. Gerçi o abi. sayılır mı bilmiyorum. Bugün yani Salı günü alıyoruz kaydımızı Cuma günü yayınlanacak. Yayınlanırken eşref saate gelebilir. Ama Hı. o gün etmemiş olacağız la Etmesen lafı. Sen de yani yayınlan eşref saate gelebilir. Sevgililer <gülüyor> <8 20'den... gülüyor> eee diyecek. O zaman. Kaşlar kalktı. Ergen'in de Faire'nin de kaşlar kalktı. Ne zaman anlıyoruz ne kadar öleceğimizi ne kadar ne zaman anlıyoruz nasıl anlıyoruz dememiz lazım ee, özel bir saat var biliyorsunuz pek çok saat olmasına rağmen hayatımıza yeni girer akıllı yani saatlerle ee... ay saat markası verdim bak şimdi baştan almamız lazım ya çünkü adam orada daha saatin markasını söylememek için 55 tane cümle kurdu yani. binlerce yıllık yayıncısın Fahir Ay evet ama hakikaten, hakikaten. Yani insan saat deyince aklında bir sürü Mehmet Ali Erbil'e sürücüsü geldi değil mi o yüzden? Hayır canım adam... Woman is gidiyor. Macar diye ben öyle bir bölüm hatırlıyorum Televole'den. <gülüyor> ne o ya ben hiç hatırlamıyorum. Macaristan dolaşıyordu İşte Woman is Macar, Clock is Macar. Anladım, anladım, anladım. Şimdi bu akıllı saat için geliştirilen bir uygulama var. Life Clock. Ee, bu uygulama ne kadar ömrü kaldığını gösteriyor bir insanın. Oktay ömür dedin hemen oradan... Ömrümüzün son de... Bak detone ettiniz beni. Şu anda beni detone ettiniz ben, baştan Benim alıyoruz. yaptığım şeyin detone etmesine imkanı yok. Çünkü ben ritim saz. <gülüyor> ritim saz mı? Ben zaten hiçbir şey yapmadım. Yani. <gülüyor> tamam benim kendi detoneliğim olsun. Ben baştan alıyorum. Detone edilmez zaten. Detone... Ömrümüzün son demiz sonbahardır. Parti <Gülüyor> detoney oğlum. Hayda. Ma tamam söylemiyorum ya. Bu uygulama Sürçüyor, detone oluyoruz. rezalet bir yayın ya. Bu Life Clock isimli uygulama biraz bana şey geldi ama bu dünya geldi? saati gibi bir şey mi? Hani mesela küresel ısınma yüzünden dünya saati 5 dakika ileri alınıyor onun gibi. Tamamen senin yaptığın hareketlere göre, yaşantını nasıl geçirdiğine göre sana ortalama bir şey sunuyor. Bah o oynuyor sevano. Spor yapıyorsan, sağlıklı besleniyorsan dakika ekleniyor. Yata Hatta yalandan girerim ben ona. Saatler günler ekleniyor. Ama mesela portakal suyu içiyorsan. Alet oradan anlıyor. Duman geldi bana diyor. Hayatın kısalıyor. Bunlar salata mı yedin mesela? Artıyor. Hemen 36 dakika ne oluyor? Artı. Ekleniyor. Siparişi yani verdiğin anda tık diye orada oynar. Evet, siparişi aldığı anda... ne ee... yedin mesela ya da fast food yedin. Ne Pişt oldu? Hemen oradan eksi 25. E, gene 25 dakika kısalıyor. Yani 36 artı 36, eksi 25 artı 13 yani bir salata, bir fast food. Ben bitti gitti işte ya. Sıfır noktası ne acaba? Onu tabii hiç kimse bilemiyor şu anda. En başta herhalde yaşını, yaşını falan giriyorsun. Ondan sonra o, ben bir hafta 10 gün takip edeyim. Ondan sonra ben sana tam rakam vereceğim diyor. E güzel uygulama ya. Mesela, Mesela yattın bütün gün yatıyorsun. Hiç hareket yok. Orada kolunun hareketinden anlıyor. Yavaş yavaş orada ben bir saati ayarlıyorum. Yani hı hı bu, bu uygulamayı ya da bu saati ayrıntılarını bilmiyoruz. Ne kadar şey ondan da çok emin konuşmak Doğru olmaz ama siz ister miydiniz son gününüzün tarihini? Son gününüzün tarihini mi bilmeyi mi? Hı hı. Tabii ki ister. Ya şimdi orada şey stresi var. Şimdi ben birebir bilmek istemem ama bu saati takıyorsun. O saat bana bir tarih veriyor. Yok değil mi? saatten bağımsız bir şey tamam, soruyor Bir saat, adam, adam gel bir şey diyor. Şimdi bakıyorum saati. Bir adam var parselü parselumu parda solu bir adam, parda solum <gülüyor> bulacağım o kelimeyi bulacağım. Pardüslü. <gülüyor> Pardüslü bir adam geliyor sana. Evet. İsterseniz böyle bir imkanınız var diyor. Elinde çantası var. Evet. O çantayı açarak senin dosyanı buluyor ve son gününü söylüyor. Hemen gün kullanma bakarım. tarihini. Hemen ayaklarına bakarım. Ay ve yıl olarak. Tarihi veriyor. Saat de veriyor hatta. Atıyorum mesela 13. E. Ama Kim, şey mi diyor? 2048 diyor bana. Bu kafayla mesela, gidersen mi diyor? Ben derim ki hata hatanız Hayır var. canım. Sen, sana bu kafayla gidersen ya da hayat şeklini değiştir falan demiyor. Hiçbir şey söylemiyor. Yani son gün olarak bunu söylüyor. Ama saat çünkü şey başka türlü saati ve çalışması. Ve bunu de değiştirme imkanım var diyor. Nasıl diyelim ben. Nasıl olduğunu söylemiyor. Para Dünyanın mı? en küçük kemanını biraz duymamız lazım gibi bir para mı ne? mi? Hayır. Öyle kişisel bir derdi için gelmemiş adam sana. E ne olacak o zaman? Ben o hafta salatayı Her hafta her gün bu adamı mı göreceğim ben? Ben spora başladım. Ne oldu bizim durum? Abi bir iki hafta daha yap gene görüşene falan mı diyeceğim? Yani? Hayır canım işte öyle bir, bir kere... Durup dururken pardesini bir yaz kış ya pardesiniyle de dolaşan sapık gibi dedi. adam ya. Yani. Neye değişiyor? Değişmiyor i̇şte, mu? Bilmiyorum. Değişebilir diyor adam. Ya senin yapacağın daha... şeylere göre değişebilir diyor. Ama şu anda diyor... Eğer diyor benimle karşılaşmasaydın diyor şu şu olacaktı tarih diyor. Ha. İster miydin? İster miydim böyle bir imkanın olması? Tabii ben böyle bir imkanınız olsun isterim ben. Abi canım yani. yani değişiyorsa zaten şey. Ben korkardım herhalde ya. Ya niye da, korkuyorsun? Da, ben de ya. korkarım. Pardus'u mesela yazın gördüm. Donsuz bir adam da olur. Bahir söyledi zaten demin onu. Ayaklarına, Ayaklarına bakarım, bakarım dedi. Bakarım abi ters mi düzün, düz mü? Ben de vallahi ayağına bakılır. Ayakları düz. Gel bana bakıyor. Bir bakıyorum. Her... Özel bir şey put konuşacağım put der. Gibi. Sadece bir yere alır pardus'u bir açtı. Hadi bakalım ayağımı bakacaksın. <gülüyor> Orada zarf içinde <gülüyor> rakama mı bakacak? Sadece mevsimine göre giyinmemiş adam. Tabii yani Yazın o, geliyor mesela. Tam, böyle botlarla tam geliyor. Pardesu, tam mevsimi. Botlarla gelip gelmiş adam. Bahar ama yani Oktay şu anda tam pardesünün... Pardesün var mı? Yok. Senin pardesün var mı? Var bir tane yok. benim böyle kısa var. Yok şey. olmaz. Uzun mu olacak? Uzun. Trench coat mu pardesün mü? Trench coat olsun. Pardesüden çıkaranın trenç coatun var mı? O da yok da yani ya, hangisini alacağını... Ben alacağım biliyorum bizi... ben senin gardırobun ağdan kaç donun var onu bile biliyorum. Yani. Depresyon pardesüsü. Öyle bir şey var mı? Hayır, hırkadır. <gülüyor> Hırka mı? Depresyonun hırkası olur. <gülüyor> tamam, doğru. <gülüyor> Yalnızlığın pardesülü olur. Ha. Tamam, o zaman pardesülü adam gelecek mi gelmeyecek mi? Ben, ben istemezdim. Ben istiyorum. Ege istiyor musun? Ben de istiyorum. Yürü Görüşecekse... git. İki istiyorumla uğurluyoruz o zaman. <gülüyor> Yürü git işine pardesülü verdim ben de. Pardesülü adamı. Modern sabahlar. Modern sabahlar. ...modern ...103.1 Radyo Tülesi'niz modern sabahlar... ...devam ediyor sevgili sanatseverler... ...yeni bir saatin başından hepinize bir kez daha günaydın... ...diyoruz cuma sabahında... ...buyursunlar efendim ne oluyor ne bitiyor dünyamızda... ...biraz da istatistik diyoruz o zaman... ...biraz Avrupa da istatistik... istatistik. ...pardon... Bu Avrupa... da ...efektleri giremiyoruz ya şeyde. bahçede öyle bir imkanımız, i̇mkanımız yok. yok... ...o yüzden ağzımla yapacağım... ...istatistik kurumu Avrupa İstatistik Kurumu... Eurostat Eurostat ...doğru Euro, mu? ...euro ne... Avrupa, e, Euro ne? Para birimi. Euro, Euro, yani parayı Euro. veren istatistiklerle istediği gibi oynar. Hoppa. Onu önde gösterir, bunu altta gösterir sevgilinin ne bana demek Europ. Yani Avrupa'nın Euro'su. Stat ne? Stat. Stat yani istatistik. Yani. Stat'ın istatistiği. Yani stat. İstatistik diyoruz. Ne oldu? Eurostat bitti gitti. Yani buradan e, dinleyenlere de bir şeyimiz olsun, faydamız olsun. Eurostat 28 Avrupa ülkesinde bir araştırma yaptı. 28 ee, tane Avrupa ülkesi yok. Doğru vallahi saymaya kalsam bak İngiltere, Almanya, Fransa, Eyval 3. İspanya, Portekiz in aşağı, geç sağ. Arnavut, Balkanları say, Yunanistan, Macaristan, Bulgaristan. Ha 5 tane doğru da olsun. 5 tane de olsun. E, daha orada. bunun kuzeyi var, Finlandiyası e, dan, İsveç Norveç, var, İsveç'i var, Danimarka'sı var, Bir 20, 20 tane Hollanda'sı var, Lüksemburg'u var. 20 tane var, Almanya'sı 20. var. Daha var ya 28 işte sayız yani kadar Arnavutluk var. Demek ki bilmediğimiz bir takım Avrupa ülkeleri var. bunlara da çalışacağız. El birliğiyle öğreneceğiz. Mut Sadece zenginlerin bildiği avrupa ülkeleri varmış şöyle Saint vardı onun nesnesi, onlara gidiyorlar, tatil'e gittikleri. Sadece zenginleri gitti. Monaco'yu sen ben de biliyoruz. Yani, bilmediğimiz Düşün. kim bilir nereye, kim bilir var. ne ülkeler vardır. Görmediğimiz, bilmediğimiz. Sen haritaya bütün ülkeleri koyduklarına nasıl inanıyorsun? Gitmeyelim diye koymuyorlar Okta Ben biliyorum ya, bu trafikte satıyorlar ya, orada. Diyorum. Harita mı? Harita satıyorlar falan, orada bakıyorum falan, o kadar yok yani. Yok bir de yani, yani onu haritayı çizen adam orayı biraz Fransa'da göster biraz onu da İsveç, Hollanda'da e, koca ülkeyi yani. ham humşar olup orada gizliyorlar. Bugüne kadar harita alırken benim dikkat ettiğim tek şey Hatay bölgesidir. Hı -hı. Doğru. Onu, Hatay onun dışında hiçbir şeye bakmıyorum. Beni kandırır. Beni kandırabilirler yani. biliyoruz ki ben, yani şimdi bir bakıyorum Türkiye'ye tamam doğru evet şöyle yer yani benim kıstasım mı? Belki onu kaydırıyorlar yani kafadan yani. ben koyayım. ezberden Türkiye haritasını çatır çatır çatır birebir ölçekte çizerim. Herkes güzel bir yönünü söylediğine göre o zaman Lütfen şu araştırmaya bakabiliriz. Mi? Mutluluk haritasını çizmişler. İstatistik e, kurumu. Hayat... Ada ezbere Türkiye haritası çiziyor. <gülüyor> o da doğru. Yani. Mutluluk haritasını çizebilir misin peki? Bak dikkat et mutluluğun resmini yapabilir misin demiyorum Fahir. Hayır, çünkü daha önceden sorulmuştu. Ee, mutluluğun haritasını çıkarabilir miyim? Bana bir hafta sonu izin verin size mutluluğun haritasını da çıkarayım. Burada İyi yapılmışı var Fahir. Hiç uğraştırmayım seni. Bakayım. Bak. Aa çok güzel. Hayatınızdan memnun musunuz sorusuna verilen yanıtlar 10 üzerinden değerlendirilmiş. Tamam. O da bana şeydeki saçma sapan sorulara geliyor. Doğru Çünkü... biraz saçma bir soru bu. Ya, şükür telefon... dediğinde kaç puan? Şükür 10 puan. Çok, çok şükür, şükür. Pardon. Hayır. Şükür dediğinde artı 2 ile başlarsın. Hayır canım. En kötüsüne hiç memnun değilim. Allah da kahretsin diyorsan. Tamam o sıfırda kalıyor zaten. Sıfır. Ha, seçenekten şey yapıyorsunuz. Ya da hayatına kadar... kaç puan verirsin mi diyorsun? Ya işte birden 10'a kadar diyorlar ya. Ya Ama bunda çok fazla seçenek yok. Telefonda da soruyorlar. İşte bu ürünümüzden memnun musunuz? 5 çok memnunum. 4 biraz memnunum. Ben çok zorlanıyorum öyle memnunum, sorularda. Az memnunum. Hiç memnun değilim. Ver bir puan gitsin Halbuki Bitti değil mi? gitti ya. Ya memnunsundur ya değilsindir. Bilmiyorum. İşte hayatınızdan memnun musunuz sorusu hakikaten zor bir soru ama çatır çatır cevaplamışlar ya bunu. Bir kısmından memnunsundur, bir kısmından memnun değilsindir. Artılar yazılır, eksiler yazılır. Toplamı 10 üstünden değerlendirilir. Ona göre bir rakam verilir. Kardeşim bu kadar Değişkenler edelim. şunlar. Sağlık Sağlığım yerinde. Sağlık. Ben şeylerde bu astronomide. Sağlığım de... yerinde değil. Doğru. Şu Sarı eksi. var, yeşil var, kırmızı var ya. Yani. Artı eksi değil. On üzerinden yazacaksın işte. Sağlığa 10 üzerinden kaç verirsin? Şimdi nasıl diyeyim? Kafada tümör var. Kaç? Bu herhalde biraz puan kırdırır, biraz değil mi Gidiş yolu da olsa biraz <gülüyor> kırdırır. Yani oradan işte. Onun dışında zımbayım ya, Ama zımbayım yani şimdi mı sen diyorsun da keçi memeler var. O da bir puan o, kırar. ama estetik değil mi? Estetik değil canım. Altı keçi meme olmasının sebebi ne? Tamam. O zaman keçi memeden bir. Ayaklar biraz fantoş. İçe basıyor. Doğru. İçe basıyor. Bir puan da oradan Bir. Bu Sibelcan diyetine döndü ama. Bence senin sağlığın on üstünden beş. Altı. Beş vallahi iyi gayet iyi, güzel. Tamam beş. <gülüyor> o zaman ben mesela Ege sen mutlu musun sorusunu Fahir'e soracağım. Tamam. Sence Ege ya, mutlu ben, mu diye. Ben, bana ben sor çünkü ben o... biraz içime atıyorum ya. Sen evet de dürüst olamıyorsun doğru yani sen bir de şimdi şey dese, sen yani kendini anlat desen anlatamazsın ama bir başka kişiye de sanki işte falancayı anlat o sana çatır, çatır çatır. Bir çatır. de mesela ben sana sorsan Fahir bunu ne? yani sen mutlu musun ilk değişkenimizde sağlık sağlık kaç verirsin diye sağlık zımzaçın biliyoruz. nasıl söyleyeceksin ama o sadece kendin üzerinden değerlendiremez ki bunu insan şimdi sen atlasın sağlığından mutsuz olmaz mısın sağlığı yerinde olmasa olursun. Ya haftası karıştırma sen haftası niye karıştırıyorsun? Ya ama sen. senin mutluluğunu etkileyen bir şey değil mi o? Sağlık mutluluğu kendi sağlık mutluluğu. O başka sorudur diye. belki. Aile diye bir şey vardır orada. 50 hmm. tane adam tanıyorum ben hakikaten. Sağlıktan 10 puan. 10 üstüne 10 puan veriyorsun. Sana da Oktay 8 veriyorum. Hadi şimdi. ya çok iyi verdin ha. verdiniz abi. Sen. Senin sadece tek sıkıntın erken yayıncı acıkman. <gülüyor> Oradan da 2 puanın gitti Oktay dikkat o, et. O da beni mutsuz ediyor doğru bak. Evet. Doğru bir tespit. Devam. Ondan sonra iyi bir iş. ben bende varis var. Oradan gidişten kıral mısın? Yok canım oradan bir şey olmaz Peki. ya. Çünkü i̇yi bir iş. İyi Ve bir iş. Ve düzenli kazanç. Düzenli kazanç. Ben oradan bir dakika, da bir. burada çok kaç puan vereceğinizi çok merak ediyorum ya. Neden? Yani sonuçta havuz sistemindeyiz. Çok hepimizin üç yaşayan, <gülüyor> aynı şey kazanıyoruz. Aynı şey kazanıyoruz. Ona göre ben bir merak ediyorum. Ne, ne diyeceksiniz? Bizim hesapları tutan noktayın cevabını ben bildirmek <gülüyor> isterim yani. <gülüyor> ee, düzenli kazanç oradan 6 versek, ee, iyi bir işte 9 versek, ee, tamam toplam 20 üzerinden 5 puan kırdım. 5 puan kırdın. 15. O zaman oraya verdik 15. Bir dakika 15 dediğin 10 üstünden mi? Ben hesapladım. Benim 7 çıktı ya. Demek ki bu 8'lik bir durumu var bu Eyvallah abi. E ee, başka? Ondan sonra yaşadığım bölge. Yaşadığım yaşadığımız Ankara bölge ne? aynı Ankara. yerde. Her şey var. Yani... Kaplıca cenneti. ...beş köşesinde beş kapısı olan bir şehir... ...dünyada başka böyle şehir yok... ...her yere yakın... ...her, her yere, yere yakın... ...ama bir o kadar da uzak... ...merkezde... ...yani artık yani neresinden bakarsan... ...sakin kalmak istiyorsan... Beş, ...sakin e, ...efendime söyleyeyim... ...civcivli bir hayat yaşamak istiyorsan... ...bütün civcivli... ...AVM'ler burada... ...AVM cenneti... ...on... ...oradan on... ...ve yani şehircilik desen... ...on numara beş yıldız... ...yani Ankara... ...düşün Çukurambar diye bizim bir semtimiz var ya... Dünyanın neresinde Çukurambar var? Hayır, Çukurambarı geç. Vursaklar var, Bursaklar. mesela Eberi, canın Bersi sıkkın, kafan bozuk, bozuk. Kafan bozuk. Git, ne yapayım, gel. ne yapayım, ne yapayım, gidiyorsun, iki gün kalmana gerek yok, oradan geç, bitti, tebessüm şehrinden bir kere geç, dön, tamam bitti. Far şu korna çalına, nedenin anlıyorsunuz yayın yaptığımız diye bağırır mısın? Şu... Vallahi bağıracağım. Bak, geliyor mu onlar sese? Geliyor canım. Hmm, o zaman bir puan oradan kır. Danimarkalılar 8 puanla Avrupa'nın en mutlu insanları olmuş bu araştırmada Ama her türlü musibette var Danimarka'da ben de onu anlamıyorum Danimarka'nın hiçbir şey olmaması acaba mutluluğun kaynağı mıdır ya nesi Niye? Var hep böyle çıkıyor ya hep Danimarka çıkıyor ya kriterden başka bir şey yok Bunların, bence nesi bunlar var? var ya kesin şey yapıyorlar ya. nesi var ya bir Danimarka Adamları şey söyleyeyim bana yani. Danimarka Kopenhag kriterimiz var Kopenhag Danimarka'nın bir yemeğini söyle yok ya. güneş ışığı desen Nine. yok akdeniz iklimi desen yok kapı desen yok Yok. Bakayım ondan ABM sonra kim çıkıyor? Yok. Danimarka, Danimarka'dan sonra Finlandiya, İsveç, Avusturya, Hollanda ve Belçika diye gidiyor. Bunlar kaç? On üstünden 8. 8. 8 almışlar. 8'den aşağıya doğru sırala Fahir. En mutsuz halksa Bulgaristan. 4,8 puan almış. Hep Somya'dan kaybediyorlar. Çünkü hayatta tutunacakları tek bir şey var. Somya, Somya. mı? Sofia mı? Somya Som Somya. Bulgar Somya'sı çok meşhurdur. E, şeyler çık çek yaptılar Bulgaristan'ın Somya'sının işte. meşhur olduğunu ben ilk defa Bak, şu anda durdum. Kaç defa konuştuk yayında ya. Sen de yani Faaliyet'in evinde bütün yatakların ya. Bulgar Somya'sı olduğunu biz öğrendik ya yayında. Bizim evde ben bunun sohbetini hiç dinlemediysem <gülüyor> 50 <gülüyor> defa dinlemişimdir. Ya. Bizim şeyler vardı Somya'lar. Bulgar Somya'sı onlar. Bulgaristan'ın bulgar. Somya'sından geldim. Nereden geldiniz efendim? Somya'sından geldim. Valla 4,8'miş. Mutsuz Bulgarlar. Ya mutsuz dediği gene senden benden mutludur belki. Hemen bir tık üstünde... <gülüyor> bir tık üstünde Hemen peki. bir tık üstünde Yunanistan var. Onun bir tık üstünde Güney Kıbrıs var. Hep yine birbirlerini tutmuşlar. Güney evet. Kıbrıs Avrupa'nın ne alakası var? Avrupa Birliği üyesi olduğu için <gülüyor> dahil ediliyor Fahir. Doğru. Onun hemen üstünde Macar... Ben de Eurovizyon'a katıldığı için diyecektim. Biliyorsunuz Macaristan'ın bir tarafı Buda'dır, bir tarafı Peşte'dir. Jebimde üç küçük elma var. Macaristan'la ilgili bildiklerimiz bunlardan ibaret. Ve hemen üstünde... Niye de, daha geçen saat esprisini yaptım Woman is, Macar... Globus. Doğru. Ve e, Portekiz var. Yani son beş ülke Portekiz, Macaristan, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Bulgaristan diye geçiyor. Güney Kıbrıs kesimi. <gülüyor> <gülüyor> o senin dediğin de bir dikim tarzı gibi geliyor. Nasıl Hı. istersiniz? İtalyan kesimi? Yok. Yok. Güney Kıbrıs kesimi. Five Güney cent... Kıbrıs Rum kesimi istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen Bulgaristan'a gittin ya sağlıksız mı orada insanlar? Çünkü en yüksek puan daha doğrusu en ağırlığı olan puan sağlıktan geliyormuş. E, yiyiler vallahi dipçik gibiler yani. Hepsi semis, semis Kan yürümüş yüzlerine. Et yiyorlar çünkü sürekli. Vallahi Niye mutsuz hiç... bu adamlar peki? Bilmiyorum. Bulgaristan Halbuki mutsuz. Halbuki et giren yere de dert girmez. Yani ben hiç anlam veremiyorum. Bak Somya... Projesi tekrar canlandırılırsa o somya ustaları tekrar hayata geçirilirse. Almadık ki somya ustası Fahir. Çünkü hep, olur olur hep, hep Her artık. bulgar bir somya ustası olarak doğar. Hep artık sosya'ya somya gideceğiz. ustası onlar. Değil misin? Ver eline bir somya malzemesi. Sana var ya 5 dakikada 5 yaşında. Bana 3 tane somya malzemesi söyle. Dünyayı Yay, yerinden. Yay, somya ve çelik konstrüksiyon. İkinci malzeme dışında altına imzamı atarım. Çok teşekkür Türkiye ediyoruz. Türkiye'ye niye sormamışlar ya? Türkiye Avrupa Birliği içinde olmadığı Gel için. Gel iki Maalesef. tane dibimizde iki tane soru sor ya oradan. Bulgaristan'a kadar geldin. Gelmemiş. Geçer bir çay iç. Ya i̇ç git, tane soru Balkan, sor. Balkan geldin oraya kadar dibimize gelmişsin. Kapıkule var orada ya. Gir içeri muhterem sor insanlara. Gir zaten Kapıkule'den sonra Afyon. Aa doğru Afyon dedin Oktay şimdi mutluluk mutluluk diyorsun. Oh Afyon dedin. Oh Oradan be. aklıma geldi. Eee EuroStat araştırma yapar da bizim TÜİK durur mu? Yapıştırmış cevabı. O zaman o cevaba de... isterseniz 2 dakika sonra 3 dakika sonra girelim. İki, üç dakika ya. Bir şarkı beklemem. dinleyelim bir şey yapalım. Ya şarkı diye. olmaz. Şarkı bu listede yazılı değil. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tünesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Afyon'da kalmıştık. Buyursunlar efendim. Euroşitat orada araştırma yapar da bizim tweet durur mu? Yapıştırmış cevabı. Bay, bay, bay, Arkadaş bay, bay, demiş. Bay, bay, bay. Siz demiş belki mutluluğun araştırmasını yapıyorsunuz. Ama biz de yapıyoruz boş durmuyoruz diye. Mutluluğun demiş, hassasın demiş. Ben karakterimi değiştirebilir miyim yayın personosunu? Tabii. 15 yıldır aynı şekilde konuşuyorum. Yok Tabii ara değişim. ara değiştiriyorsun sen zaten. Var öyle bir şey. İçimdekini artık tutmak istemiyorum. Süreli yani. olmasını... Rica ediyorum ben. Evet süreli yayın Program sonuna kadar. O süresiz O, o, süresiz o, o çok uzun hiç. bir süreye geçim. Hakikaten a, Afyon tabii. konusu boyunca. Tamam, tamam olur. Tamam abi. Afyon ya. konusu boyunca ayarlamış tabii. Ayarştırmasın. Senin ben, ha ben <gülüyor> saygı duyuyorum. Evet. Aynı saygıyı ben de göstermek istiyorum. Tüve verilerine göre en mutlu yaşlıların yaşadığı yer afyonmuştu. Aman dikkat. Kayma da tabii. Neşesi yerinde. <gülüyor> Kaplıcasın yanında Beni de kaydırdın ya. Hakikaten Fahir sen niye personanı kaydırdın? Valla benim personamı kaydıracak hiçbir şey de yok. Yani 40 yaşından sonra personam oldu. Valla. Ee, Kaymanyo de... kaplıcaya giriyor. Efendim tesisler... Mertesizler. Ondan Tam sonra kavşaklar da son. alıyor. Ben Aa. şu anda fokuslanamıyorum. Ben sana fokuslanamıyorum. odaklanıyorum Fahir. Belli Senin de bir gibi. üzerindeki Afyon Karahisarlıların memnuniyetinin... Bir yaşa arasının. kadar tiksinip bir yerden sonra kabulleniyor mu Afyon? Valla herhalde. Yani bakıyor 70'ine falan geliyor. Demek ki diyor ki bizim artık yapacak bir şeyimiz yok. Biz bu Afyon'u öyle ya da böyle seveceğiz. O kadar ya yani Afyon'da Afyon'dan... Afyon'u patlıyor 70'in deniyor. Hemen yani orada yani onlara da şey yapmamak lazım. Yani o kadar... Yok, yok abi etmeyeceğim. Ee, o kadar gelip geçiyoruz Afyon'dan. Kavşakların birleşimi diyoruz. İşte sevenleri birleştiren şehir diyoruz. Bir kere girip de Afyon'daki yaşlıların... ...halini, hatrını sorduk mu? Ben, ben girdim. Söyleyeyim. Kaç tane yaşlı var? Afyon'da mı? Afyon'da. Her taraf Deli yaşlı. 70 yaşın üzerinde kaç tane yaşlı var? Biz bir kere şey yaparken, Ankara, İzmir yaparken, okula evet. gelirken arabayla Afyon'un etrafından değil içinden geçelim dedik. Tamam. Elvanlar. Hiç hayatımızda görmediğimiz gofret markalarını gördük. Tamam. Belki de mutluluğun sırrı oldu. Bütün yaşlılar oturmuşlar, gülüyorlar, eğleniyorlar, kaç şakalar yapmıyor. 70 mi? yaşının üstünde 4 kişi vardı bir masada. Sırf bir masada Bu 4 Bu senin kişi. gözlemin değil mi? Onlar yaşlı olmayabilir. Yaşlı görünüm... diye bağırıyordu. Yaşlı görünümlü yaşlıyız. insanlar da olabilir. Hayır, hayır. Yaşlıyız. yaşlıyız. Yaşlıyız marşı ben söylüyorlar. Derken... Yaşlıyız <gülüyor> biz çok yaşlıyız. Ya sen marşı tam olarak yaşlıyız. duydun mu? Biz. Yıllara meydan okuyan biziz kısmını duydun. Duydun mu? Evet. O zaman tamam. Dördü de yaşlılara yaşlı meydan, meydan okuyan biziz. Kaç Anladım. yaşlı? En az 3000, 4. Bir masada dört kişi oturuyorsa kaç masa gerekir? 1996 Bu masada 750 masa, masa falan var. 750 <gülüyor> masa. İyi abi. Dört kuverden oradan ortalama... Allah İyi de bırakıyorsun, İyi de bırakıyorlar tabii yaşlılar sonuçta yiyorlar, içiyorlar ve harcama yapıyorlar. Ama yoğurt diyemiyor yağ yemiyor. Biz Afyon'un yaşlısını niye konuştuk şu anda? Ne kaymağını mı konuşmayı tercih ederdim, kaplucesini. Lokumunu olur. mu konuşmayı tercih ederdim. Biraz da Afyon'un yaşlısını konuşalım. En mutlu onlar çünkü. Ha, mutlular mıymış? Tabii Türkiye'ye bakıldığı zaman belli yaşın üstünde kimler mutlu? Şatkan demiş Afyon Karahisar. Şatkan demesiyle beraber de tüyü araştırması burada nihayetlenmiş. En mutlu yaşlılar Afyon'da. Ha istersen sen yaşlılık o yaşa kadar gelince kadar İzmir'de yaşa, Çanakkale'de yaşa, bandırma. Ama mutsuz bir hayat. Senin çok sevdiğin yer var neresi? Marmaris. Vanaz. Değil mi? Git Banaz'da yaşa. Ama bana zaten Afyon'a çok yakın. Yakın. Ama oradan. Afyon değil. Bir Afyon değil. Sandıklı mesela. Küçük Afyon olacağız demişlerdi evet. de onlar. Yani ne yapacaksın? Belli bir yaşa kadar istediğin her yerde yaşa. Sonra Afyon'da yazdık. Hop ondan sonra belli yaşa geldin. Transfer ol nereye? Afyon'a. Afyon'da şey. ev alacaksın. Abi en güzeli ya. Git dermaline. Çık kaymağını ye. Tık lokum at. Yumuşak oluyor lokum bir de. Yemesi de kolay. Telefon alacaksan özel bir markadan ev alacaksan Afyon'dan demiş. Bak bak bak. Nasıl oradan yakaladı? Gizli kafiye var. Gizli kafiye. Ve ülkebise ilk kez giren gizli kafiye için Ege Cana teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu araştırmanın burada sonuna gelmek istiyorum. Valla ben Gelenlere, de... Gelenlere teşekkürler e, bilgi diyorum. bilgi olsun. Bunu başka ne zaman verebilirim bilmiyorum ama <gülüyor> 90'lı yıllarda... Evet. E, İzmir Ankara işte öğrencilik için gidip gelirken 90'lı yıllarda... Sıkı yönetimden o, sonra mı? Tabii tabii o dönem çalkantılı. Afyon'daki o... Dört köşe, işte bütün yolların kesiştiği noktadaki tesislerden birinde yılbaşı programında Muazzez Ersoy vardı. Dinleyicilerimizin bilgisine sunuyorum. Kaçırmasınlar diyorsun. <gülüyor> Kaçırma. Zaman yolculuğu yapan dinleyicilerimizin. <gülüyor> Aman dikkat diyoruz. Kaçırmasınlar diyoruz Muazzez Ersoy. Nostalji serisinin son <gülüyor> e, albümünü Afyonlularla buluşturuyor ve buluşuyor. Evet. E, tekrar dönüyoruz 2015'e. Oldu mu Ege? Oldu yani Allah, amacına Allah, ulaştı mı? Ben bilgimi verdim. Bersona mı yaptım? Bundan sonra artık benim umurumda değil. <gülüyor> 1 Mayıs hayatımızda bazı şeyleri değiştireceğimiz tarih İşçi olabilir. Bazı şeyler değişecek daha doğrusu. Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun 1 Mayıs'ta hayatımıza giriyor. Yani kanun çıktı. Uygulaması bir uygulaması var. Bir var. Uygulaması Buyursun gelsin. Var. Başımın üstünde yeri var. Kimsenin izni olmadan hiç kimseye kısa mesaj elektronik posta gönderilemeyecek bundan sonra. Yani mesela sen bana bir SMS mesaj attın. Eğer benim ismim yoksa seni sürüm sürüm süründürebilir, mapuslarda çürütebilir. Evet. Ben U bir uyudun mu diye mesaj attı mesela adam kıza. Ben bir Hapis. Şir şirketsem ve sana bir şey satmaya çalışıyorsam veya tanıtımını yapmaya çalışıyorsam evet. Ha olabilir. Öyle. Tabii canım. Ha ben çok öyle. güzel bir mobilya mağazasını ve bir pizzacıyı batırabilirim şu anda. Vallahi ben pizzacıdan ziyade Bebek ürünleri satan bir takım firmaları sürüm sürüm süründürmeyi ve Atlas'ın bütün e, gelecekteki ihtiyaçlarını bedava okul masrafını almayı şu anda garanti ettim. Ne yapacaklar soracaklar mı şimdi? Onları o da böyle bir üstü kapalı sorarlar. Hayır dediğini zannederken ömür boyu mesajı almayı kabul edersin. Valla şey e, çağrılar falan da e, sınırlama geliyor çağrılara. Yani ondan sonra arıyoruz, buradan, e, buradan şuradan arıyoruz şuradan arıyoruz diye e, bir e, şey olmayacak. E, aklıma şey geldi, o zaman o çağrı merkezlerinde çalışanların pek çoğu işsiz, mi işsiz kalacak gibi bir durum var. Valla o çağrı merkezlerinde çalışanların durumu hakikaten vahim. Ama hangi Kesinlikle. çağrı merkezi? Senin sıkıntı için aradığın mı yoksa seni durup dururken arayan mı? Hiçbir şey. Yani zaten sürekli sorun çözüyorlar. Sürekli sorunlu, problemli, sinirli, agresif, saldırgan bir takım insanlarla muhatap evet. olmak zorunda kalıyorlar. Onlar için bence daha iyi iş imkanları yaratılır diye düşünüyorum. Gerçi tabii bir yandan da şey bu, iz, bu izne bağlı olacağı için de çalışmanın hastası olduğunu zannetmiyorum. İzne bağlı olacağı için mesela yani tüketici olarak evet. bizim iznimizi alacakları için belki öyle yeni iş şeyleri de olabilir mi? Çıkabilir mi? Belki de bazıları i̇zin almak için böyle bir... çağrı merkezleri yaşasın diye izin verecek. Ya da izin veriyor musunuz diye çağrı Peki, Evet mi hayır mı? Yes mi? No mu diyorsun? Yes, yes diyorum. Yes diyor. Oktay. Her zaman yes. Yes. 3 yesle ile o zaman. Dur kimi? Nereye, Nereye uğurluyoruz? Ne? Neden uğurluyoruz? Adam geldi sormadı mı ya? Yani? Biz nereye gidiyoruz? Onu uğurladıktan sonra. <gülüyor> Biz sabitiz. Onlar mütahrik. Onlar Aa. geliyorlar, geliyorlar, uğurluyorlar, şey, şey, gidiyorlar. Size sabah akşam mesaj atmamızı onaylıyor musunuz? Lütfen onaylayınız. Diye arayacaklar o zaman. Onların işi bitmez yani. Evet. Öyle Habire bir mesaj yap. Şey onaylıyor olur. musunuz? Ama işte o, Yok, o. Onaylıyor musunuz? Şimdi bir tane bir yere veriyorsun. %40 Alakasız 50 bir tane yerden de alıyorsun. Bunlar çünkü kendi aralarında böyle bir paylaşımları var. Böyle ben hayat paylaşınca güzel, bilgi paylaşınca güzel. Senin telefon numaran kim bilir? Kimlerin ellerinde? Gece hiç geldi mi size öyle mesaj ya da şey? Bana bir buçukta mesaj geldiğini ben hatırlıyorum ve uyanmıştım. Evet. Böyle bir, bir bir bankadan gelmişti. Hı hı. Mesaj şu şekilde kredimiz var size çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Bu krediyi niçin Bunlar, değerlendirmiyorsunuz? Ben, ben de uyuyorum çünkü diye cevap atacaktım. Sonra uçandım. Daha uyumamıştım ama gecenin bir ucunda bir kere bilmem nerede restinin var diye bir adam telefonu geldi. Konser duyurusu. Telefon mu? Aha, yani şey Kıtsı telefon dedi. Mesaj Kendine mı geldi? Kendi mesajı ama kendi numarası var. yerde resitalim var. Genel bir duyuru mu yoksa? Genel duyuru herkese gönderdi. Ege şey. Kayacan'a özel mi? Ege Kayacan'a özel değil canım. E ne yapmış peki? Raplerinde ya bütün 1000 a.s.m.s almış onları oradan totalden göndermiş. O zaman da şeydi işte Ali'nin ilk doğduğu aylar. Biz zaten 24 saat esasına göre yaşadığımız için 5.30'daki uyanmada ben telefon ettim geri. Konseriniz varmış hayırlı olsun <gülüyor> falan diyen adama gelmeye çalışacağım. Çok teşekkürler bildirdiniz diye. Tanıyor muydu peki adamı? Yok tanımıyorum canım. Biraz yüreğim soğumuştu. Ama bankaya onu yapamıyorsun aynı şekilde. Belki gö mesajlara cevap yazılamıyor. Normal numara değilmiş onlar. Evet, maalesef yazılamıyor. Neyse top bizde bundan sonra. Bundan bir masadan sonra sonralar sonra düşünse. Bir ihtimal rahatlayacağız ne bu andan şikayetçi olanlar. Bugün itibariyle tarih 27 Mart desem yeri midir? Doğru. Tam yeridir yeri, zamanıdır. Zamandır. Çünkü bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Oradan hesabını yapacak olursak Mart Nisan, yemin ediyorum 30-33 gün, 35 gün. Atın atabildiğiniz kadar mesajları diyoruz. Müzikle devam ediyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Aman dikkat diyoruz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar. Yok, çok tabii, teşekkür uyursunlar. ediyoruz. Teşekkür Bugün ed cuma. Pek çok film vizyona giriyor. Doğru mu? Doğru. Kesin doğru. Onlardan bahsetmeyeceğiz. Ama yakın zamanda yeniden çekilecek bir film bir ben saniye ha, kamyon geçsin Allah Allah ya. Sevgili size değil de yani dışarıda ya. arabalar bazen böyle. Basıyor basıyor egzozlarının da şeyleri ayarı yok. Yani burada mağdur durumda kalıyoruz. Abi, sokağa doğru yani. bağırmak zorunda kaldığı Ege. Yani kafasını kafasını çeviriyor. Bir anda 20 yaş attım ya. 60 yaşında yapacağım hareketleri bu yaşta yapıyorum. Ee, Al Pacino desem Al Pacino'nun ilk Al Pacino, Pacino belayı derseniz programı bitirebiliriz zaten. Hemen bence zaten sonuna geldik yani. Teşekkür ediyoruz Oktay verdiğim bilgiler için Al Pacino'ya da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili Al. Sevgili Al Pacino'ya selamlarımızı iletelim. Al ismi değil mi onun ya? Al Pacino. Al Pacino. Niye Al demiyoruz ondan? Sevgili Al demiyoruz. Mesela Sayın Jack, Pacino diyorum. Jack mesela Jack demiyoruz ya. Yani sevgili Aa. Jack dersin canım. Sevgili Jack. Jack o Sezen Aksu'ya sevgili Sezen deniyor da sevgili Al Pacino'ya neden? Sevgili Al denmiyor. Mesela yönetmen gidiyor Hollywood'da prodüktöre. Bu filmimde Al Pacino'yu oynetsem. Al Pacino'yu oynatacaksın diyor orada. Ne Mesela, oluyor ya? Mesela örnekler daha da çoğaltılabilir. Çoğaltılabilir. Al Pacino'nun Scarface filmi yeniden çekiliyor. Scar Scarface! <gülüyor> Scarface yani <gülüyor> yıralı yüz. Bir saniye. Hayır. 114 geçsin de. Ondan sonra konuşalım. Ee, 1983 yılında izlenen bu Ölmedi Scarface. Ölmedi Devam filmi değil o zaman. Devam filmi değil. Yeniden çekiyor. daha çekiyorlar. Yani yeniden sil baştan başlamak gerekiyor. bazen Montana. diyor? Tony Montana karakterini yeniden izleme şansını yakalayacak. Scarface'in Türkçesi, Türkçesi neydi hatırlar mısınız? Yeralıyüz. Yaralı yüz. Yaralı yüz. Yaralı yüz mü? Sicilyalı, Sicilyalı mı? Sicilyalı yaralı yüz diye geçer. Hayır Sicilya, Sicilyalı. Sicilyalı iki nokta üst üste yaralı hay, yüz. Hay, hay. Evet evet öyle. Yaralı yüz. Emrah'ın dizisi gibi oldu. <gülüyor> yanı koza yaralı yüz. Yaralı parmak diye bir film yapmayı düşünüyorum ben. Hiçbir kimseye faydası olmayan Adamın <gülüyor> maceraları. Sonunu biliyoruz yaralı parmağı. Sonu değil öyle açılacak film. Haa doğru ya Sicilyalı hangi film diyorsunuz Hiç alakası olmamasına. <gülüyor> alakası anla. yok ya. Sicilyalı. Highlander diye bir film Ama var ya. Ama o da Sicilyalı da do hatırladığın doğru. Sicilyalı de, <gülüyor> iki noktası düzde yaralı yüz diye geçiyor. Yok o film doğrusu yok. İskoçyalı o filmi doğrusu. Highlander. Doğru yapmış yapmışlar. Sicilyalı değil. Ha İskoç doğru Ay. evet. İskoçyalı Ben şu anda herkese hak verebilecek bir ruh halindeyim. Fahir senin söyleyeceğim bir şey varsa onu da hak verebilir. Ya onun başında Sicilyalı yok ya. Sen anasının babasının var var niye karıştırıyorsun ya? Sicilyalı değil. Allah Allah. Ha bir de bu arada gerçekten <gülüyor> Sicilyalı değildi o adam. Güney Amerikalı değil miydi tabii, ya? Tabii, Küba. Küba devrimi Küba, anlatıyordum. Tabii oradan kaçıyordu, geliyordu değil mi? da Fahim niye? Yani, sen bu kadar bozuldun Sicilya <gülüyor> Olma ihtimali O zaman yani şey de var Showshank Ridamşı'nı Özgürlüğe kaçış. Özgürlüğe kaçış diye şey yaptı. Şovşeng nereye ridam? Sen sen sen sen sen sen sen sen, sen, sen sensibility'yi nasıl çevirirsin? Ee... <gülüyor> Mutluluğun böylesi miydi? <gülüyor> Mutluluğun böylesi veya dostluğun böylesi. Hayır ya yaralı yüzün başında Sicilyalı var Fahri. Tamam Seni bak. üzmek istemiyorum çünkü tamam, bak, bak. gözlerin küçüldü ve bir umutsuzluğa kapıldın Sicilyalı olduğunu Adam düşününce. Adam Sicilyalı değil. Niye? Bir baksana elinin altında internet yani var ya. bakıyorum şu anda bakıyorum. Scarface diye gir oraya. Valla Sicilyalı dediğimizde karşımıza Scarface çıkıyor. Çıkıyor değil mi? Hı <gülüyor> hı. Çıkar tabii. Ama adam Sicilyalı değil. Aynı. Babası Sicilyalıdır belki. Hayır yani. Şangay Surprise filminin Şangay Bonita çevrilmesi gibi. <gülüyor> Aa, kim çekiyormuş? Pablo Larrein yönetecekmiş filmi. Bakayım. Bu film kimindi? Brian De Palma'nın mıydı? Oliver Stone'un muydu Ege? Hangisi? Hayır. It's Scarface. Sicilyalı. <gülüyor> kimindi ya? Scarface. Oliver Stone'un mu? Scarface kimin yönetmenine bak. Şimdi ilk şu sözlü okuyorum da Sicilyalı ile ilgili. Ee, şöyle bir entry var. Scarface'in bu isimle sinemalarımızda yer eden afişinde bir de sallama tagline bulunur. Şöyle ki o bir Sicilyalı idi. Adı tonlu Montana idi. Evet ben onu hatırlıyorum işte. İntikam alacak idi. Evet evet. Ben hatırlıyorum. Afişten hatırlıyorum ben de Sicilyalı'nısını. Tamam ben afişten hatırlamıyorum. Da filmin yönetmenini hatırlayamadık. Ee, çok ayıp oldu. Çubalı Brian... adamı Sicilyalı yapmaya da buradan selam göndermişler zaten. Ay ayıptır ya. Ayıptır günahtır diyoruz. Hakikaten öyle. Başarılar diyoruz o zaman. Ee, umarız Scarface filminin hastaları ayağı kırıklığına uğramaz. Yeniden çekimde. Bu Allah. sefer inşallah Kübalıyım diye çeksinler o filmi. Kimin alayım, oynadığı Ezel'den yazmıyor. gönlüm geçmez güzelden. Los Angeles'ta geçecekmiş. Nasıl? Bir şey Orada demiyorum. geçiyordu zaten. Kim alakası? oynayacak diyor. Ne be? alakası var? Miami'de mi geçiyordu? Los Şimdi Angeles'ta. Miami'de geçiyordu doğru. Kim oynuyor? Kim? Kimin oynadığı belli değil. O da belli değil. Yönetmeni belli. belli yönetmeni belli bakacağız demiş. Kasta oluşturuyoruz demiş. Resmi açıklama yok Fahir. Resmi olmayan şeyler de dedikoduya girerdi. Ben yayında söylemek istemiyorum. Aynen abi. İyi e, tamam. Dedikodu dedikodu derken o zaman size bir Guinness rekoruyla e, son bir, bir de evet. verelim. Guinness rekorlarında. Ama küçük süre. olsun, yarım olsun Fahir. Tamam. Hem de, hepinize az Guinness rekoru veriyorum. E, Polonyalı bisiklet akrobatı Christian Herban Kendisine ait olan e, bisikletle merdiven çıkma rekorunu egale ederek yeni bir dünya rekoru kırdı. Demek ki bu iş adamın uzmanlık alanı bu. Ne yani? Bisikletçi dünyanın en yüksek... <gülüyor> Demek ki yani egale ettiyse ve geliştirdiyse bu adamın uzmanlık alanı bu. Aynı sergiyi Buhko gibi. Sergei... Oktay Türenç. <gülüyor> Net olayları iki gün sonra yorumlayan adam. <gülüyor> bu adam bu rekor kurduysa iyice uzmanlaşmış demektir. <gülüyor> Yalnız benim sergiyi bufka benzetmemi de lütfen göz ardı etmeyin. Sergiyi bufka, Düşüncü. Düşüncü Düşüncü. bufka da üst evet. bir dünya markası. Ne yapıyor? Rekord işte 5.98, 98, 6, 6, 0, 2, 6, 0, 4, 6, 0, 6, 6, 11, 16, 18 falan böyle. gider Orada müzikler, disko falan aynen o şekilde. Yani ben senin şu anlattığından çıkardığım sonuç şu faiz <gülüyor> yani, yani ilerliyor. Sergi <gülüyor> Bubka'nın demek ki uzmanlık alanı sırıkla yüksek atlama. Aynen abi. Başka bir açıklaması yok mu? Oktay Tünelçi çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Valla programımıza <gülüyor> renk attınız. Bisikletçi dünyanın en yüksek binalarından olan Tayvan'daki Taipei 101 gökdeleninin 3.000. 311 bir endeksi. 3139 basamağına 2 saat 12 dakikada çıktı da çok özür dilerim. Ben de şunu söyleyeceğim. Söyle, sor önce sor. Biz mesela e, şimdi Türkiye'de bazı şeylere Türk markasını veriyoruz ya. Evet. Mesela işte e, hiç aklıma bir şey gelmedi de komedi Türkiye'ye yarışma çıktı ya. Evet. Bu Taypey, Tayvan'da da her şeye tay mı diyorlar mesela? Öyle mi? Bu Çin işi gibi Ben şey sorunun yani. başını da anladım. Aslında sonunu da anladım ama soruyu anlayamadım. Geleneksel Tayvan ha, Tay bahsediyoruz. Tayvan. Hmm. Tayvan mı? Ben Tayland mı? Tayland'la Tayvan, Tayvan arasında Tayvan. ince bir çizgi var mı? Çünkü var Tay Tayland sanki İngilizcesi gibi geliyor. Biri Taylan Tayland, yaşadığı... biri Tayvan. Doğru. Tayvan var. o Tayvan da var. Benim bahsettiğim Tayvan zaten. Tayland'ı sonradan var. adamlar İngilizce konuşmuyor. Niye? Lantlı isim koyuyorlar. Landlı, Lutlu isim koyuyorlar. Bizim Türkiye'yi Türkland dememiz gibi. Allah Allah sen adamlara ne karışıyorsun ya. Ben karışmak istemiyorum Paşa da. Paşa gönlü bir... öyle çekmiş. Memleket onun, dil onun. Belki de İngilizler koymuştur ismi. Ha, olabilir, olabilir ya. Olabilir. Tayland yani Tayilerin ülkesi. Hı -hı. Bisikletle çıkan adamın peki macerasını hikayesi var mı Hayır. Şöyle aslında bu da bir yalan yanlış bir haber. Çünkü o e, şey Gökdelen'in basamak sayısı 2046. Kaç tane çıkmış? 2048 diyoruz hoppa. Ama e, ne yapmış? 2046'dan 3139'a kadar şey yok ya. 2046 de P'ye kadar çıkmış baştan başlamış. Tamam. Sonra asansörlen en aşağı aşağıya et daha inip. Hayda sil baştan başlamak gerek bazen bir daha. E, araya da onu, zaman girmiş sıfırlanmaz artı, mı Sıfırlanmamışlar artık plus demişler. Bir önceki rekor olan 2755 basamağa 3139 yani çıkmak. Bu, bir yerde kesildi demek Bu beyefendi de ne yapsın? Yoksa merdiven o kadar yüksek merdiven demek ki. çıksın kardeşim. Nereye çıksın merdivensiz yok demek ki. Çıkmasın abi kuleye çıkmak ne demek ya? Düz yol affedersin yani bisiklet ya. Merdiven çıkmak için uygun bir alet değil zaten bisiklet. Öyle bir şey yani hepsiz siz kendi uzmanlık alanlarınızdan düşünüyorsunuz ve alamı yadırgıyorsunuz. Adamın en iyi yaptığı şey bu ya. Ve yapmaya da devam etsin bence Oktay. 3000 kaç dedi? 3000? 139. 139. Hiç de azım sanacak bir sayı değil. <gülüyor> Ama ee, ben şimdi bisikletle merdiven çıkan adam taklidi yapmak istiyorum size. <gülüyor> Bu <gülüyor> Kısmı da direksiyonu sağ Sahanla... sol yaparak denge tutturmaya çalışıyor. Sağalıkta <gülüyor> bir dinleniyorsun. Yani <gülüyor> <Böyle gülüyor> diye de çıkıyor. Ben televizyonda birkaç defa sertim yani. <gülüyor> diye bir çıkıyor. Ondan sonra <gülüyor> Ya öyle diyorsun da adamın rekoru bu işte. Çok bir şey yani. Sen yani bir rekor sahibi olmak ister miydin? Hayır bir de bu rekoru kırıyor da. Bu rekoru gözlemleyenler de bunun yanından bütün göklerinde basamak basamak çıktılar mı? Abi, her, basıyor mu yere yani, şey yapıyor mu? Her kata sahanlıklar dahil birer kişi koysan. 101 katlıysa. Tane e, 200, adam. Niye, niye yok, koyuyorsun canım. ya her kata? Adam dinleniyor diye mi? E adam belki yere basıyor. Ayağı koyuyor belki. Orada a, bisikleti arasına alıyor. Fıtıp fıtıp çıkıyor. Ben nereden bileceğim? 200-300 adam lazım benim ben hesaplarıma de, göre. Yaparken bastığını düşündüm. Allah, hemen <gülüyor> fısını, Guinness Rekorlar jürisi şeyi verilince size, yetkisi verilince hemen bir delirdiniz ha. Vallahi Nereden dinliyorum. bileceğim bilmem. Dinliyorum. Koskoca adam ya. Kimiyle yapacak hali yok. Ya. Evet bir küçük Guinness rekoru aldığımıza göre programımızın da burada sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler yarın sabah bu haftaki en iyi bölümlerimizden bir derleme ile karşınızda olacağız. Pazartesi sabahı canlı canlı sizlerle buluşacağız. Güzel bir cuma günü güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. mükemmel bir gün olacak.